アッ رحمن ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ن ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ر ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ه ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ أ ハハハ إ ل ハ إ ل ハハ ل ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ ر س و ل ه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 カディシティル、アサラマレイコン、アラハマトラハマトラハマトラハマティル、アバラケティ、ウザンゾーソン。カディシティル、イマン・ボカル、アハマトラハマトラハマトラハマトラハマ、アハラカディスティン、ビラリアゲティルディ、アルアドブルムフレット、アブリキタブルムズシャヘッメヤ、ダヴァメドゥルス、ボギンキー、ハディスミス、ウチュス、ユッミッシュ、ダッツ、ナマラル、ディヴァイティミス、エンソン、オカムシュクアマテクラシュ、ヘッメキストゥム、エッツ。 Ebu Kura ile şöyle diyor, Ebu, Ebu Kura ile dolan şöyle diyor işitmiştir. Doğru söyleyen ve doğrulu tasip eden Ebu Karsın Salallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurduğunu işittim. Rahmet acıma duygusu ancak dünya ve ahirette mutluluktan nasip olmayan şariki kimseden çekip alınır. Evet, bundan başkasından çekip alınılmaz. Evet, kardeşlerim Allah Rasulu Aleyhisselatü Vesselam Merhamet duygusu ancak şakiy olan, betbahd olan kimseden, başkasından çekip alınılmaz buyuruyoruz, salallahu aleyhi ve selleme. Merhamet duygusu kardeşlerim aslında acıma, şefkat manalarına geliyor. Çünkü insanlardaki merhamet yumuşaklık, kalbin yumuşaklığıdır, kalbin yumuşak olmasıdır. Eğer bir insanda yumuşaklık varsa, Bu aynı zamanda bir iman alametidir. Eğer bir kimsede yumuşaklık yoksa, o rifka dediğimiz şefkat, merhamet yoksa, o kimsede iman da yoktur. İmanı olmayan kimsede şakiy kimsedir, betbahd kimsedir. Eğer kim şefkat, merhamet duygusu ile rızıklandırılmamışsa, o kimsе şakiy olan, betbahd olan, Allah korusun. İmanı ve İslamı olmayan kimsedir. İbnül Arabi Rahimullah diyor ki merhametle alakalı aslında merhametin, rahmetin hakikati kişinin menfaat istemesidir. Yani başkasının iyi olmasını istemesidir. Eğer kim ne zaman ki başkalarının iyi olması duygusu bu kimseden gider ve onların kötü olmasını isterse, kötü durumda olmasını isterse işte o insandan gelir. İman da gider, İslam da gider demiştir. Evet. Ve İmam Kortu bir rahimullah diyor ki merhametle alakalı, rahmetle alakalı. Bu yumuşaklık ve şefkatdir diyor. Bu insanın belaya uğramış veya zayıf veya küçük olan bir kimseye de karşı hissettiği bir duygu dur bu merhamet duygusu ve Bu duygu sayesinde insan ona karşı merhamet duyar, ona karşı şefkat duyar, ona karşı merhamet duyar. Hatta bu şey sayesinde, bu merhamet sayesinde dahi ki hayvanlarda dahi Allah Azze ve Celle'nin onların fıtratlarına koymuş olduğu bir rahmettir ki, bir duygudur ki onlar bile kendi cinslerine ne yapmazlar? Saldırmazlar. Kendi cinslerini korurlar, merhamet ederler. Bu da güçlü olan bir şey yani bu da、e, güçlü bir kimsenin zayıf olan kimseye merhamet duygusu nedir? Güçlü bir kimsenin zayıf olana merhamet etmesi, yardım etmesidir. Bu、e, dediğimiz gibi insanın cinsini hem cinsini koruma,、e, korumaya amaçlı bir、e, duygu dur bu. Ki Allah Azze ve Celle'nin yüz merhameti vardır ve buyurduğu gibi. Sadece o merhametin sadece bir tanesini yer yüzüne indirmiştir ki diyor canlılar onunla beri içlerinde merhamet ederlerdür. Ki Allah Azze ve Celle o 99 tane merhameti rahmeti kendi katında kıyamet günü katında saklamış ve canlılara orada onunla、e, merhamet edecektir. Evet, Şakir kimdir? Hadisle diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Ancak şakî olan kimseden rahmet çekilip alınır diyor. Yani imanını kaybetmiş bir kafir, bir facir veya bir asi günahkar olan bir kimseden çekip alınır. Çünkü yaptığı günahları önümsemeyen ve Allah'a karşı tövbe etmeyen kimse imanını öncelikle merhametini kaybettiği gibi Aynı zamanda imanını da kaybeder kardeşlerim. O yüzden şaki kimse sadece ahirette bedbaht olan kimse değildir. Mutsuz olan kimse değildir. Şaki aynı zamanda dünyada da bedbaht, mutsuz olan kimsedir. Çünkü merhamet etmezsen merhamet olunmazsın. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Taha Suresi 124. ayeti kerimesinde buyurduğu gibi وَمَنْ اَعْرَضَهَاً ذِكْرِي 私たちのために、私たちのために、私 z ちのために、私たちのた n に、私たちの n めに、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため e 私たちのために、私 a ちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため l 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私 r l のた v a l たちのために、y たち o n めに、r s ちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのため r 私たちのために、私たちのために、d たちのために、私 a ち a ために、私たちのために、私 i l e ため k 私 m a の l めに、 Bugün Allah'a hamdolsun bir、e, güvenlik içerisinde olmamız, istediğimiz yere, istediğimiz şekilde tek başımıza gitmemiz bile bizim için büyük bir nimettir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. O yüzden yeryüzündekilere merhamet edin ki gökte olan Allah da size merhamet etsin. Kim yeryüzündekilere merhamet etmezse Allah da o kimseye merhamet etmez.、Evet. 376 Aile fertlerine merhamet etmek. Enes İbni Malik'ten rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesine karşı insanların en, en merhametlisiydi. Oğlu İbrahim Medine'nin bir yaylasında süt annesinde idi. Çocuğun süt annesinin kocası demirciydi. Ve biz bir defasında ona yıkmıştık ve evde tütüyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlunu öper ve koklardı. Evet. خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ النبي لِأَهْلِهِ لِأَهْلِهِ وَأَنَ كان 8. アラ ح م ラスとは言っていましたが、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた dürü ki Allah、e, enes İbrahim oğlu İbrahim Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam、e, oğlu Medine'nin yanında Avali diye bilinen bir bölgede süt annesindeydi diyor rivayette、e, ki bu süt annenin kocası yani eşi neydi bir、e, demirciydi yani körük yapan demir körüyü yapan、e, birisiydi. Ve o diyor, o körüyü yakmak için kardeşlerin bu demirci nel izkir denilen bir ot kullanırlardı. Yani şeyi olan o şeyi yakmak için, o、e, demir şeyini、e, ocağını yakmak için o izkir denilen ottan kullanırlardı diyor ki güzel bir、e, kokusu olan bir otdur bu. Buna rağmen yani orada duman koku olduğu halde Allah Rasulü Aleyhisselatuhisselam Gelirdi, oğlu İbrahim, İbrahim'i、e, kucağına alır, öper, okşardı diyor Enes radıyallahu、e, anhü. Kardeşlerim,、e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın oğlu İbrahim,、e, İskenderiye kralı tarafından Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hediye edilmiş birisi Mâriye bintu Şem'un el-Kıptiyye idi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın、e, biliyorsunuz altı çocuğu Hatice radıyallahu anhadan anamızdan、e, doğmuş. Yedincisi olan İbrahim de kimden? Mâriye bintu şem'ûn el-kıptiyye'den dünyaya gelmiş. Ki İbrahim oğlu İbrahim 16 ya da 18 aylık iken vefat etmiştir. Ki biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece oğlu İbrahim 16 ya da 18 aylık iken vefat etmiştir. Ki biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece oğlu İbrahim 16 ya da 18 aylık iken vefat etmiştir. Fatıma radıyallahu anha kızından başka bütün çocukları daha Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken vefat etmiştir. Bu gerçekten çok büyük bir acıdır ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ölüm döşeğindeyken inlediği zaman Ayşe anamız sor, kendisine sorduğunda ben diyor sizden en az iki kişinin hatırladığım kadarıyla acısıyla acı çekerim demiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Hakikaten hiçbir insan için böyle daha hayattayken altı çocuğunu kaybetmesi gerçekten dayanılacak bir acı değildir kardeşlerim. Allah hepimize selametlik versin. Hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemesin. Müslim'de gelen rivayette diyor ki kardeşlerim Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Allah Resulü buyurdu ki bu gece benim bir oğlum dünyaya geldi ve ben onu babamın ismi yazdım. İbrahim diye isimlendirdim. İbrahim adını verdim. Sonra da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine、e, Ebu Seyf denilen adamın karısına Ümmü Seyf'e götürdü. Oğlunu yani、e, süt annesi olarak ona teslim etti diyor. Ve bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oraya için gitti. Ebu Seyf'in yanına girdi. O diyor o esnada demir körüklüyordu diyor. Demir yapmak için ben de hemen ve evin içeriği tamamen dumanla dolmuştu. Ben de hemen önden gittim Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın önünden ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini haber verdim diyor. O da işini durdurdu. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selam geldi, oğlu İbrahim'i aldı, kucakladı ve öptü diyor. Enes diyor ki İbrahim oğlu İbrahim'in ölümüne alakalı. Oğlu diyor İbrahim kucağına aldı ve o esnada çocuk böyle、e, artık ölüm şeye gelmişti. Can, çekiş. can çekişiyordu diyor o esnada. Ve baktık ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ağlamaya başladı diyor. Ve dedi ki muhakkak ki göz yaşarır, kalp hüzünlenir ve biz ancak Rabbimizin razı olduğundan başka bir şey söylemeyiz. ''Vallahi ya İbrahim inna bikelemehzunun'' ''Vallahi ey İbrahim biz senin için üzülüyoruz.'' demiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İbrahim aleyhisselam, oğlu İbrahim öldüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellemin o gün güneş tutulması meydana gelmiştir kardeşlerim. Böyle olunca sahabeler dediler ki İbrahim öldüğü için güneş tutuldu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu sözü duyunca insanların içine çıktığı, Ve buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ay ve güneş Rabbimin alametlerinden iki alamettir. Ne bir insanın ölümüyle ne de bir insanın doğumuyla asla ne yapmaz tutulmaz buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet burada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın özellikle kendi ailesine karşı olan şefkatini ve merhametini gösteren rivayetlerden var. Bir tanesi. Allah hepimize o merhameti kalbimize nasip eylesin kardeşlerim. Burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yüce ahlakını ve kendi ailesine karşı ve zayıflara karşı olan özellikle de çocuklara karşı olan merhametini gösteren rivayetlerden bir tanesi. Evet 377 numaralı rivayet. Ebu Hureyre Allah'ın razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir.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 Sallallahu aleyhi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam geliyor ve adamın yanında bir çocuk var. Adam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında çocuğu sarılıp öpüyor, kendi çocuğu. Diyor ki Allah Resulü Vesselam, sen ona merhamet mi ediyorsun? Yani merhametinden dolayı mı sarılıp öptün ki demek ki burada onu kucaklayıp sarılmak, Merhametin bir göstergesi, rahmetin bir göstergesi kardeşlerim. Çünkü daha önce hatırlayacak olursanız, Allah Rasulü torunu Hasan veya Hüseyin öptüğünde bir bedevi diyor ki, sizler çocuklarınızı öper misiniz? Vallahi biz öpmeyiz dedi diyor. Bu nüzene Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam Allah diyor senin kalbinden merhameti çekip almasa ben ne yapayım? Buyuruyor, buyurmuştur Allah Rasulü Sallam. O adam sahabe Allah Rasulü Selam'ın bu sözüne karşı yani sen ona merhamet ediyor musun da o yüzden mi sarılıp kucakladın dediğinde evet buyurduğunda Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi Allah sana senin ona merhametinden daha fazla merhametlidir <gülüyor> çünkü Allah bahu arhamu rahimin merhamet edenlerin en merhametlisidir buyuruyor. sallallahu aleyhi ve sellem. Ki daha önce de dediğimiz gibi Allah diyor merhameti yüz parçaya ayırmış. Sadece bir tanesini yeryüzüne indirmiş ki onunla insanlar hayvanlar birbirlerine merhamet eden 99'unu kıyamette kendi katında ayırmıştır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet 378 numaralı rivayetimiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam yolda yürürken şiddetli bir şekilde susamıştı. Nihayet bir kuyu buldu ve kuyunun içine indi. Su içtikten sonra kuyudan çıktı. Bir de baktı ki bir köpek susuzluktan dilini çıkararak soruyor ve nelerini toprağa yalıyor. Bunun üzerine adam kendi kendine benim susadığım gibi köpekle de susamış dedi. Sonra kuyuya inip mestini su ile doldurdu. Sonra onu ağızıyla tutup tutarak yukarı çıktı ve köpeğe su verdi. Bundan dolayı Allah onun amelini kabul etti ve onun günahlarını bağışladı. Sahabeler ey Allahın Rasulü, hayvanlara iyilik ettiğimiz zaman bize de bize mükafat var mı diye sordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Yaş ciğer taşıyan her canlıya yapılan iyilik için bir mükafat var. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eski ümmetlerden,、e, kavimlerden haber verdiği olaylardan bir tanesi buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir adam yolda yürürken şiddetli bir şekilde susuzluğa kapıldı, şiddetli olarak susadı diyor ve bir kuyu buldu, o kuyuya indi, suyunu içti, çıktığı zaman bir tane、e, köpeğin böyle bitkinlikten veya susuzluktan dolayı、e, o köpeğin, kuyunun etrafındaki nemli toprağı yalar bir şekilde buldu diyor. Ve adam dedi ki diyor tıpkı benim susadığım gibi bu köpek de susamış dedi diyor. Ve adam kendi halini düşündüğü zaman aynı şekilde köpeğin de o şekilde şiddetli bir şekilde susuzluğunu、e, görüyor ve hayvana şefkatinden ve merhametinden dolayı ne yapıyor? Ne yapıyor? Tekrar kuyuya iniyor. Şimdi rivayetten bahsederken rivayette diyor ki Allah、e, Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem adam kuyuya iniyor ve ayakkabısını suyla dolduruyor, onu ağzına alıyor ve elleriyle ne yapıyor? Tekrar、e, kuyu、e, yukarı doğru tırmanıyor. Demek ki kuyu o kadar kolay basit bir kuyu değil kardeşler. Hemen atlayıp çıkacağan bir kuyu değil. Demek ki inip çıkması zor bir kuyu. Çünkü elini alıp çıkabilirdi ama kuyunun zorluğundan dolayı kolay olmadığından dolayı ayakkabıyı suyla doldurduğu ayakkabıyı ağzına alıyor ve elleriyle tırmanarak ne yapıyor? Köpeği sulandırıyor. Yani basit bir olay değil, zor bir iş. Bu da onu şey yapıyor. Daha sonra köpeği suluyor ve Allah diyor o adamın amelini yaptığı işi kabul etti de. Onu ne yaptı? Bağışladı diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu ve selam. Sahabeler şaşırıyor. Eğer bu、e, davranış bir insana yapılsaydı belki de sahabe bu soruyu sormayacaktı. Yani herhangi bir insanı çıkıp su verseydiniz belki de böyle bir soru sormayacaklardı. Ama belki de toplumun dahi dışladığı afedersiniz bir köpek olduğu için ne yapıyorlar hemen hayretle soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanları sulamakta bir ecir, bir sevap var mıdır? Hayretle soruyorlar. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Fî kulli kebidin ratbetin ecrun diyor. Her yaş ciğeri sulamada, yani sizin için her hayvanı sulamada ne vardır? Sevap vardır diyor Allah Resulü. Aleyhisselatu vesselam. Niyet salih olduktan sonra sizin için her hayvanı sulamada bir edir, bir sevap vardır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu vesselam. Tabiinden bazıları şöyle diyor kardeşlerim, bu rivayete binaen. Her kimin eğer günahı çoğaldıysa gitsin diyor su şey yapsın, su dağıtın, insanları sulasın hayvan insanları sulasın hayvanları sulasın diyor. Eğer diyor Bir köpeği sulamadan dolayı eğer Allah günahları bağışlıyorsa o zaman diyor muvahhid olan bir mümine su verirseniz acaba ecriniz, sevabınız nasıl olur diyor. Halisane bir şekilde yapılan en ufak bir ameli dahi Allah ne yapıyor? Kabul ediyor kardeşim. Yeter ki ihlas olsun. Yeter ki niyetiniz salih olsun. Çünkü dediği gibi sakın diyor hiç kimse... Yaptığı ameli küçük de olsa ne yapmasın? Hakir görmesin. Bakın bir köpeği sulamak bile ne yapıyor kardeşlerim? Allah'ın hoşuna gidiyor da Allah onun ameleni kabul ediyor ve o kişiye merhamet ediyor o kişinin günahlarını bağışlıyor. Basit bir olay değil kardeşlerim. Evet. Şimdi rivayete gelecek 379. Abla İbnülmel Fatih Hanım dediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buydu. Bir kedi ölünceye kadar açlıktan hafiften bir kadına azal verildi. Bunun yüzünden kadın cehenneme girdi. Ona cehennem kızan şöyle denir. Allah daha iyidir ama senin o kediyi hafif ettiği zaman onu doyumadan şu su, içi, su içirmeden bir de yeryüzü de canlılardan yemesi için onu sadı verilir. Evet Allah razı olsun. Evet. Biraz önce bir köpeği açlıktan alınmıştık. Ee, şey, susuzluktan helak olma üzere olan bir köpeği susullayan bir kimseyi Allah affetti ama bir rivayete bakın diyor ki bir kadın bir kedi sebebiyle azap olundu ve cehenneme girdi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden? çünkü o kadın kediyi hapsetti veya kediyi bağladı bir rivayette Öyle olduğu halde kediye yiyecek vermedi. Kediye içecek vermedi. Kediyi bırakıvermedi ki kendisi açlığını gidersin. İşte börtü böcek neyse ufak hayvan yesin. Onu da yapmadı. Ve kedi o kadın yüzünden onu hapsettiği veya bağladığı için açlıktan kedi öldü de bu yüzden diyor Allah ona azap etti ve cehennemine koydu diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Vasallam. Bu rivayetleri düşündüğümüz zaman kardeşlerim hayvana dahi yapılan merhamet nedir? Yarın kıyamet günü Allah'ın size merhamet etmesine hayvana yapılan eziyet dahi yarın kıyamet günü sizin azab olmanıza ne vardır? Sebeptir Allah korusun. Evet. 380. Abdullah ibn Amr ibn al-As'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Merhamet edin ki merhamet edilirsiniz. Bağışlayın ki Allah sizi bağışlasın. Yalıklar olsun Sövhürnilerine. Nasihat bir kulağından girip diğerinden çıkanlara. Ve yalıklar olsun bile bile kötü işler yapmakta ısrar eden kimseler. Evet. Merhamet edin ki merhamet olunasınız. Bağışlayın ki Allah da sizleri bağışlasın. Evet. Evet. Çünkü rahmet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından bir sıfattır ve Allah'ın bütün kullarını merhamet ettiği bir sıfattıdır. O yüzden insanları da bununla sıfatlandırılmıştır ve Allah Azze ve Celle her şeyde Müslüman'a merhametli olmasını emretmiştir. Bir kafire karşı dahi, bir kurban keserken dahi. Veya hüccetleri ikame ederken bile Allah Azze ve Celle insanlara merhameti、e, emretmiştir ki bir çocuğuna sarılırken bile Allah, Allah Resulü Selam sen ona merhamet mi ediyorsun diye sorduğunda evet dediğinde vallahi Allah senin ona olan merhametinden sana daha merhametlidir. Çünkü o merhametlen en merhametlisı buyurmuştur. Ve yine Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam bir koyunu keserken dahi merhamet edersen Allah sana merhamet eder buyurmuştur. Ve yine Allah Rasulü Sallam yerdekilere merhamet edin ki gökteki olan Allah da size merhamet ediletsin buyurmuştur. Demek ki bundan anlaşılıyor ki merhamet etmeye ne merhamet olunmaz. Wa khfiru yakhfirullahu lakum diyor. Sizler insanların Kötülüklerini bağışlayın ki, hatalarını bağışlayın ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet demek ki kardeşlerim merhamet, Allah Azze ve Celle'nin merhamet ve affetmek Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından bir tanesidir. O yüzden insanların da Allah Azze ve Celle bu ahlak ile ahlaklanmasını istemiştir subhanahu ve teala. Kardeşlerim hadisin devamında وَيْلُ لِيَقْمَعِ الْقَوْلِ diyor. Ekma' kelimesi tercümede de güzel yapmış. Kıma' dediğimiz yani huni demek kardeşler. Huni ne işe yarar? Bir kaptan diğer bir kaba su dökülmesin diye kullandığınız bir araç ki ne yaparsa oradan diğer kaba geçer. Diyor ki sizler diyor tıpkı bir Sudan geçen huni gibi yani hani derler ya bir kulağından girer, öbür kulağından çıkar diyor. Hakkı duyduğu halde duymamazlıktan gelen ve o hak ile duyup hakkı duyup amel etmemek etmek istemeyen kimselerin vay haline diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam. Ve yine diyor ki vay o ısrar ederlerin. Yani günahda ısrar edip Allah Azze ve Celle'e tövbe etmeyenlerin vay haline, ledine yusrun alamaf alu. Onlar diyor yaptıklarında ne yaparlar? Yaptıkları günahlarda ısrar ederler. Ondan kurtulmak istemezler. Allah Azze ve Celle o yaptıkları günahlara karşı tövbe etmek istemezden ve yaptıkları şeyden dolayı Allah'tan bağışlanma dilemezler. Vay o kimselerin haline diyor. İmam Bukhari Rahimullah kardeşlerim. Sahihinde kitab-ül imanda şöyle bir bab açmıştır. Bir müminin diyor kendisi hissetmediği halde amelinin yok olmasından korkması diye bir bab açmış. Ve konuyla alakalı da Allah Azze ve Celle'nin Ali İmran suresi 135. ayeti kerimesinde وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar diyor bildikleri halde yaptıkları şeyleri bilerek yaptıkları şeylerde ne yapmazlar? İsrar etmezler diyor Allah Azze ve Celle. Yaptıkları günahlarda ısrarcı olmazlar, devam etmezler diyor. Çünkü ısrar etmek ve bu、e, hani münafin alameti üçdür diyor ya Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem söz verdiğinde sözünde durmaz. Emanet edildiğinde emanete riyanet eder ve güvenildiğinde de ne yapar? İhanet eder, seni arkadan bıçaklar. Bunlar nedir? Münafığın alametleridir. Eğer insan masiyete devam ederse, bu münafıklık alametlerine tövbe etmeden devam ederse, bu kimse ne yapar? İmanının tamamen gitmesinden korkulur kardeşlerim. Çünkü masiyetlere devam etmek nedir? Her masiyet, her günah kalbe atılan siyah bir noktadır. O noktalar çoğaldığı zaman kalbiniz kap katı kesilir. Kalbiniz mühürlenir de artık günahlar size sevimli gelmeye, iman, İslam, amel size ağır gelmeye başlar. İmanın lezzetini alamazsınız. Artık yaptığınız <gülüyor> günahlar size lezzet vermeye başlar. Ondan lezzet almaya başlarsınız. Halbuki imanın bir lezzeti vardır, İslam'ın bir lezzeti vardır, namazın, abdestin bir lezzeti vardır. Abdest aldığınız zaman diyor Allah Resulü Selam elini yıkadığınız zaman son damlayla beraber ne yapar? Elinizle işlemiş olduğunuz günahlar dökülür diyor. Yüzünüzden damlayan son damlayla beraber gözünüzle işlemiş olduğunuz günahlar, ayağınızdan işlemiş olduğunuz günahlar. Ve ne diyor namaz için Allah Resulü Selam? Namaz benim gözümün nuru kılınmıştır diyor. Ve Allah Resulü Selam canı sıkıldığında... では、私はあなたの言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う Su'ul hatime dediğimiz imansız ölmeye kadar bu iş götürür kardeşlerim. Allah korusun. Allah hepimize hüsnül hatime nasip eylesin. İman üzere, tevhid üzere ölmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. وهم يعلمون diyor. Ve onlar bütün bunları da ne yaparlar? Bilerek işlerler. Yani yaptıkları masiyetlere veya o nifak alametlerine bildikleri halde devam ederler. Bilmese, cahil olsa belki Allah bağışlayacak. Ama ayette de geldiği gibi, hadiste de geldiği gibi ne yaparlar? Onlar günahlara bildikleri halde ısrar ederler. İşte imanın külliyen gitmesine sebep olan da budur kardeşlerim. Yani bunlar cahil değiller. Belam olan bir kimse de söyledikleri sözleri cahilane söylemezler kardeşlerim. Senden benden çok daha alim kimselerdir. Allah'ın kitabını, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Salihamu Sullemin sünnetini çok daha iyi bilirler. Ama ne yaparlar? İmanlarını, İslamlarını, ahlaklarını para ile satarlar. O yüzden belam olmuşlardır. Sen net miyin ki cahildir onlar? Bilakis, onlar sizden çok daha iyi bilirler. İmanını da iyi bilirler, tevhidi de çok iyi bilirler, İslamı da çok iyi bilirler. O yüzden mazeret. Onlardan kalkmıştır kardeşlerim. Allah hepimize samimi bir iman nasip eylesin kardeşlerim inşallah. Evet 381. Ebu İmame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyurdu dedi. Boğazlayıcı hayvanı bile, hayvana bile merhamet eden kimseye kıyamet gününde Allah da merhamet eder. Evet daha önce <gülüyor> rivayet geçmişti kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam koynunu yatırmış, ayağını üstüne koymuş ve gözünün önünde bıçağını bileğleyen bir adam görüyor. Ve diyor ki bunu yapma çünkü bunu onun için bunu iki kere öldürmendir buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki keseceğiniz kurban, koyun olsun, inek olsun neyse merhamet etmek nasıldır? Daha önceki rivayetlerde geçtiği gibi, onu yani başka bir hayvanın önünde başka bir hayvan ne yapmazsınız, kesmezsiniz. Yani onun önünde, gözü önünde o bakar olduğu halde başka bir hayvan kesmeyin diyor. Ve yine onun gözü önünde ne yapmazsınız, bıçağını bileylemezsiniz. Demek ki hayvan hissediyor kardeşlerim. Bunlar hepsi nedir? Ya da ne diyor Allah Rasulullah A.S. onu keserken ne yapın, bıçağınızı güzelce bileleyin. Ve onu güzelce kesin eziyet etmeyin diyor Allah Resulü Selam. Bunların hepsi nedir? Rahmettendir. Ki merhamet ederseniz kıyamet günü Allah Azze ve Celle de sizlere merhamet eder. Ki bir rivayette insan diyor keseceği kuşa bile merhamet ederse Allah diyor kıyamet günü ona merhamet ederdir. Evet. Allah hepimize merhamet etsin. Evet 382. Kuşun yumurtasını almak. Abdullah İbn-i Mesut'tan radiyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde tonakladı. Adamın bir de kaya kuşunun yumurtasını aldı. Kaya kuşu mu demiş? Evet. Kaya kuşu. Bunun üzerine kuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başı üzerinde kanıtları da çırpılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kuşu yumurtasını alarak hangine döktü? Adamın biri de ey Allah'ın Resulü, onun yumurtasını ben aldım. <gülüyor> Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşa merhamet ederek o yumurtayı yerine bırak buyurdu. Allahu Ekber. Evet. Kardeşlerim daha önce bir rivayet geçmişti. Burada da rivayetin tamamını zikredelim inşallah. Ki buna benzer bir olay. Biliyorsunuz Allah Resulü Selam bir yerde ziyaretinde Allah Resulü Selam'ın yanına bir deve geliyor. Ve... Ona derdini anlatıyor ve ağlamaya başlıyor deve. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu devenin sahibi kim diye soruyor. Bu deve kimindir dediğinde ensardan genç birisini getiriyorlar. Benim ey Allah'ın Resulü dediğinde diyor ki sen Allah'ın diyor bunu sana verdiği, mülk olarak verdiği bu hayvan hakkında sen Allah'tan korkmaz mısın diyor. O hayvan o deve diyor. bana şikayette bulundu ve senin onu kendisini aç bıraktığı ve yorduğundan şikayet etti diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam daha önce rivayetin belli bir kısmını işlemiştik burada da sahabe o kuşun e, şeyini e, yumurtasını alıyor kuş da ne yapıyor Etrafı, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam etrafında dönüyor demek ki şikayet ediyor bu deve gibi hemen Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam O kuşa olan merhametinden dolayı hemen o kuşun yumurtasını geri çevir diyerek ne yapıyor? Sahabeyi azarlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik ayeti gereğince sadece insanlara merhametli olan bir peygamber değil kardeşlerim. Bakın bir deve geliyor şikayette bulunuyor. Bir kuş geliyor şikayette bulunuyor. Ve hepsine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam merhamet ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. 384 Enes radıyallahu anh Enes'den rivayet edildiğine göre şöyle denilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi ve Ebu Tavhan'ın oğlu mu gördü. Bu çocuğu Umayir, Ömercik denirdi. Bu çocuğun oynadığı girs serçeci giy vardı. Peygamber çocuğa şöyle dedi: Ey Ebu Umayir, serçecik ne halde? Evet. Allah Rasulü Aleyhisselatuhisselam ki daha önce bu、e, rivayeti işlemiştik kardeşlerim çocuklara karşı ayrı bir merhameti şefkati vardı ki yeri geldikçe de sık sık zikrediyoruz ki kendi、e, ailesine karşı da ayrı bir şefkati merhameti vardı burada da Abu Talhanın oğlu Abu Amir kuşu öldüğü zaman ki kendisinin kafeste beslediği bir kuşu vardı o ölünce bakıyor ki üzülüyor ya Abu Amir 私たちは、この人たちの ي ر 私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私もちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私の間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、の間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちのたちの間に、私たちの間に、私たたちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私たちのたちの間に、私たちの間に、私たちの間に、私 caiz olduğunu gösteriyor Allah Azze ve Celle hakka hak bilip hakka tabi olmayı batılı da batıl olarak bilip ondan sakınmayı hepimize nasip eylesin hepimize imanı bahşettiği gibi onun bir alameti olan merhameti de hepimize bahşetsin inşallah Allah Azze ve Celle bize hem dünyada iyilik versin hem ahirette iyilik versin ve bizi cehennem azabından korusun merhamet ettiği merhametiyle アハハハハ。